私たちはこの時期にあなたのためにあなたのためにあなたのためににあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのた eğer bir kimse din hakkında bilgisi yoksa, din hakkında konuşma mevzuunda bilgisi yoksa, bilen ilim ehli Kuran-ı Kerim'in ifadesiyle zikir ehline sorma veya ehil olan bir kimseye ulül emre sorma, ulül emre meselesine havale etme noktasında Selefi Salih'in ittifak etmiştir. Meşhur bir hadis-i şeriften Humaz bin Cebel Resulullah onu Yemen'e vali olarak gönderirken sen sana gelen bir mevzu hakkında neyle hükmedeceksin? Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Dinin birinci kaynağıdır. Peki onda bulamazsan o zaman Resulünün sünnetiyle hükmederim. Eğer Kur'an-ı Kerim'de bulamazsan dinin ikinci kaynağı Resulünün sünnetiyle hükmederim. peki onda da bulamazsan o zaman kendi iştihadın da hükmederim. Muaz ibn-i Cebel müştehit birisidir ve Allah'ın kitabından ve Rasulünün sünnetinden delil çıkartabilecek birisidir. O zaman eğer Allah'ın kitabında ve Rasulünün sünnetinde açık bir hüküm olarak yoksa iştihad etme yetkisi vardır. Selefi salihinin bize öğrettiği din budur. Arkadaşlar yine Ümmet arasında öyle bir hastalık yaygınlaştı ki müşriki imamları devredişi bırakıp onlar da kimdir efendim onlar adamsa ben de adamım. Pazartesi gün ilim okumaya başlıyorlar. Salı gün belirli kitapları ellerine alıyorlar. Çarşamba gün diyorlar ki biz de artık ilim adamıyız. Perşembe gün diyorlar ki on, onlar da adamsa biz de adamız. böyle dört günde müştehit imamları ömürlerini ilme adamış efendim ömürlerini zindanlarda geçirmiş tağutlarla zalimlerle mücadeleyle geçirmiş müştehit imamları devre dışı bırakıp tombala sistemiyle tombalayı biliyorsunuz değil mi elinize atarsınız bir numara çekersiniz ona göre karar verirsiniz kazandı kazanmadı diye tombala sistemiyle din yaşayan bir anlayış var değerli kardeşler Maalesef bu da yaygın bir hastalık olarak günümüzde yaygınlaşmıştır. Seleti salihine tabi olmak başka bir şeydir arkadaşlar. Müşteyin imamları sollayıp kendi kafana göre hüküm çıkarmaya kalkışmak seletilik denen anlayış başka bir şeydir. Seleti salihim, sahabet tabiim, tevbei tabi. Bu üç neslin mirasına tabi olmak demektir, onların yolunda gitmek demektir. Selefilik ise istediğiniz müşteyimamlar, istediğiniz efendim, Kur'uttan tabi den, ehliyetli ol olma tercih edip görüş beyan etme sistemidir. Maalesef bizim toplumumuzda arkadaşlarım müfessir olduğunu söyleyip Kur'an ayetlerini inkar edenler yaygınlaştı. sünnet, muhaddis, hadiski diye ifade edilen ama Allah Resulü'nün sünnetini reddeden, inkar eden insanlar türeri. Dedim ya, çoraj bir toprak, sürekli belan imal ediyor, sürekli mülhit, yani dini bozma, bozan, Kur'an ve sünnetin pak yolunu Allah-u Teala'nın muhlissine lehuddin diye ifade ettiği, Halis dinini bozman ortadasında çaba kaybet eden belanların türediği maalesef gönlün rahatlığıyla gidip dinimizi sorabileceğimiz, efendim danışabileceğimiz güvenilir ilim adamlarının kalmadı. Sünnete bakış açısına güveniyorsun ama tağite bakış açısıyla müşrik adam. Kur'an'a bakış açısıyla doğru, işte güvenilir, tefsirlere havale ediyor seni. Ama demokrasi dediğin zaman adam demokrat. Efendim, tağutların kulu. Tağutlara、e, insan taşıyan ve böylece insanları müşrik yapan、e, lider ve önder durumunda, alim durumunda Allah şerlerinden bizleri muhafaza buyursun、Amin. ve Rabbimiz dinini öğrenen öyle bir durumdayız ki değerli kardeşler eğer her birerleriniz kendinizin dininizi binecek seviyeye gelmediğiniz müddetçe işiniz çok zor Abdullah İbni Mesud'un naklettiği bir hadis-i şirif en çok beni düşündüren hadislerden birisidir onu da nakledeyim inşallah sohbetimizi bitirelim Diyor ki siz yaşayanlara tabi olmayın çünkü yaşayanlarla beraber hidayet bulursunuz, yaşayanlarla beraber sapitirsiniz. Siz tabi olacaksanız ölmüş olanlara tabi olun. Buradaki ifadeden kasıl arkadaşlar, Hadisleri bir şerh eden alimler diyor ki. Din üzerinde sabit olarak, hidayet üzere ölen sahabeyi kastediyor Abdullah İbni Mesud. Haliyle siz hidayet üzere öldükleri, çünkü sahabi tarifi nedir? Allah Resulü'nü iman etmiş olarak gören ve iman etmiş olarak, mümin olarak ölen kimsedir sahabe. O sahabi de Allah Resulü'nün mirasına göre yaşadığı için siz, Eğer tabi olacaksanız ölülere tabi olun. Yani hidayet üzere ölmüş Allah Resulünün yolu üzere ölmüş sahabeyi kiramı tabi olun. Öyleyse biz arkadaşlar Allah Resulünün ve asabının yaşadığı dinle din anlayışımızı kıyaslamadığımız müttetçe, muayyese etmediğimiz müttetçe, bize söylenen din anlayışını bu manada tahsil etmediğimiz müttetçe, Güven içinde değiliz. Rabbin bizi bu noktadaki duyarlı olan hassas olan kişilerden erlesin. Şimdi en son çok uzak yerlerden geldiniz. Allah razı olsun. Allahu Teala bizi sevdiğiniz için bize değer verdiğiniz için bu fedakarlığı yaptığınıza inanıyoruz. Rabbin de sizi sevsin. Rabbim de inşallah size mükafatlarınızı ziyadesiyle versin. Ama artık bundan sonra size bir tavsiyem var. Bu anlatılanlardan da siz de anlamışsınızdır ki ziyaret edilmeye layık kanser hastası değildir. Benim hastalık pankreas kanseri arkadaşlar veya deva hastalığına yakılan veya derma hastalığına yakalanan kişi değildir ziyaret edilmeye layık. Onları da ziyaret edin de. Şirk hastalığına yakalanan, küfür hastalığına yakalanan, nifak hastalığına yakalanan, bidab ve hurafa hastalığına yakalanan, selefi saliğine hakaret hastalığına yakalanan, dini bozma hastalığına yakalanan, Allah Resulü bir anneyle, köle olan bir anneyle, cariyeyle evladını ayırmayı kabul etmeyen, onu bir an önce birleştirin, o çocuğun ağlamasını, Bir an önce kesin diye yalvardığı şirket yüklü bir dinin mensubu iken biz patel patel toplu insanları katlettikimiz bir asırda din adına yaptığımız bir asırda bu insanları ziyaret edelim, bunlara dua edelim, bunlara bir an önce ista olmaların noktasında şirkten küfürden ifsattan ilhatten efendim bidattan hurafeden kurtulma noktasında yardımcı olalım. Onlara nasiya dedelim, onları ziyaretededelim. Hemen yarın başlayayım bir müşriki ziyarete dip ida'yete tabi kılmak noktasında, ida ida'yete davet etme noktasında sizin öncelikli görevinizin bu olduğuna inanıyorum ve toplumumuzda bu manada hastalanmış insanlar bol miktarda vardır. Biz şöyle böyle nasıl olsa kanserle manserle ne kadar nasip etmişse Rabbim gideriz. Ağrıyla, sancıyla fazla o kadar önemli değil. Ama bu arkadaşlar eğer şirk üzere ölürlerse, küfür üzere ölürlerse, mesela kanser üzere ölürsem ben, isten etmemişsem, efendim sabretmişsem kazanacağım. Ama şirk üzere ölürse bir insan kaybetti. Nifak üzere ölürse kaybetti. Küfür üzere ölürse kaybetti. Bir de turafe üzere ölürse Allah muhafaza kaybetti. Onun için sizden istirhamım, kanserli hastalara önem verdiğiniz kadar Şimd ve küfür hastalıklarına, nifah hastalıklarına yakalanlara da, dini bozma hastalığına yakalananlara da, Allah Resulü'nün yaşadığı o nezih ve güzel İslam'ı <gülüyor> ifsat etme hastalığına yakalananlara da gidip davet etme, tebliğ etme sorumluluğunu üstlenme noktasında sizlerden istiham ediyorum.